...ve gerçek yaşam öykülerini paylaştığımız... ...Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim... ...hoş geldiniz programımıza... ...her programda biliyorsunuz çok özel konuklarımız oluyor... ...ilham veren yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyorlar... programda... ...ve biz her programda yeni bir heyecanla... ...aynı heyecanla... ...aslında sizlerle değerli konuklarımızı... ...buluşturmak için sabırsızlıkla bekliyoruz... ...bugün yine çok özel bir hikayeyi... ...sizlerle paylaşacağız... ...konuğumuz... ...ilginç yaşam öyküsünü bizlere anlatacak... Ve sevgili Sara Baharirat. Sara Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Kenan Bey. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Yaşam öykünüzü bizimle paylaşmayı kabul ettiğiniz, bugün aramızda olduğunuz için çok mutlu ettiniz bizi. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Umarım e, bu öykü e, başka öyküler e, sahip olan kişiler için de bir e, esinlenmek için bir e, başlangıç olur. Umuyoruz ve eminiz öyle olacağından o zaman dinleyicilerimizde daha fazla merakla da bırakmadan sormak istiyorum. Sara Bahiratın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Aslında buradan çok uzakta, Tabriz diye bir şehirde, Azerbaycan, İran'ın Azerbaycan bölgesinde ben doğdum. Fakat doğduğum yıllardan itibaren bir savaşın içerisindeydim. Yeni devrim bitmişti İran'da. Ee, biliyorsunuz İslami devrim 1979'da olmuştu ben 83 doğumluyum ve e, devrim bitti ve ondan sonra savaş başladı ülkede ee, benim çocukluğum 8 yıl e, yani benden dünyaya geldiğim andan itibaren 8 yıl savaşla geçti onun için çocukluk hikayelerinde hem e, çok güzel hatıralar var içeren ve hem aynı zamanda bu e, Bazen de uygun olmayan bir çocuğun görmemesi gereken şeyler, yaşamaması gereken anılar da içeri, içeriyor. Mesela savaş sonuçta biliyorsunuz e, siren sesleri, sığınağa gitmeler, e, gece yarısı kalkıp sığınağa koşmalar ve e, yıkımları görmek böyle böyle şeylerle çok e, karşılaştım çocukluğumda. Evet. İran'da Tebriz'de dediğiniz gibi savaşın aslında ortasında dünyaya gelmiş gözlerini dünyaya açmış bir çocuk ama dediğiniz gibi bir anıyla da hani hem çocukluğunu yaşıyor güzel anıları var bir anda da bir çocuğun görmemesi duymaması gereken şeyleri aslında yaşıyor. Bizde birazcık o yıllardaki Tebriz'de orayı anlatır mısınız nasıl bir ortamdı? Nasıl bir çevrede dünyaya gözlerinizi açtınız? Biz babamın iş gereği lojmanda yaşıyorduk. Dağların arasında ve çok böyle kavak ağaçları olan güzel bir tabiat olarak güzel ve sıcak bir yerdi. Sıcak dediğim yani... Manevi anlamda söylüyorum tabi tapizin havası soğuk olur e, fakat e, o oyunların e, e, evcilik oyunlarının e, içerisinde de e, şu an düşünüyorum hay, e, bakıyorum düşlediğiniz şeyler ve hayal ettiğiniz şeyler genellikle e, şeydir e, yani bir stres ve bir tam hayata dair ne olacak tek umurumuzda olmadan e, ama kaygıları da evvelerimizin kaygılarını da görüyorduk ama öyle devam ediyorduk yani biz oyunumuzu oynuyorduk yani çocukluk fotoğraflarıma da şu an baktığımda ee, sanki ülkede hiç savaş yokmuş. Biz öyle bir renkli giymişiz ki öyle mesela e, saçma sapan değil yerden asılı bir şekilde fotoğrafımız var ki sanki e, hiçbir şey yok. Ama çocuk yıllar geç... Çocuk her zaman. Ne evet. Çalışsın, ama yıllar içerisindeinden geçtikten sonra bu geri baktığınızda bakıyorsunuz izini bırakmış ama e, yani e, orayı bir virajla geçebildik hayatımızda diyelim. Peki renkli bir çocuk anladığım kadarıyla Sara Bahirirat o yıllarda e, bu renkli çocuk okul hayatı oldu herhalde okula da orada mı devam etti nasıl oldu? Evet nasıl evet 12 yaşıma kadar tabrizdeydim. Benim hayatımda sürekli göç var sonra Tabriz'den başka aslında savaş bölgesine daha savaş bölgesine yakın bir yere babamın işinden de dolayı göç ettik tüm arkadaşlarımı kaybettim yani orada arkadaşlarımı tekrardan yeniden kazanmak zorundaydım, yeniden yeni bir arkadaşlar edinmek zorundaydım ve bunun için şeydir, hayatımda hep böyle yeni insanlar girmeye herhalde alıştım yani sonra oradan Tahran'a tekrar taşındık ve sanırım Evet, 16 yaşında Tahran'da yerleştik ve ondan sonra e, yıllar boyunca hep Tahran'da kaldık. Hatta şimdi ailemin evi de Tahran'dadır. Evet. Peki, e, nasıl bir öğrenciydiniz okulda? Çok iyi bir öğrenciydim. E, çok böyle e, m, severek ders çalışırdım, severek okurdum. Ama e, ben yazmayı çok severdim. Ve e, hatırlıyorum yani en iyi ve en böyle heyecan verici anam e, benim e, bir daim vardı biraz da komik hikaye aslında benim bir daim vardı e, şeydir devrim zamanında e, idam edildi fakat e, o aslında çok acı ve dramatik bir hikayeydi ailemiz için. Bana çok ailem teminlemişti. Asla bunu bir yerde söyleme. Yani bunu insanlar yanlış anlarlar filan. Özellikle o zaman ülkede şehitler var, asir asırlar var, geliyorlar filan, azadeler var. Biz onlara azade diyoruz. Yani yıllar içerisinde savaşa gidip de gele, gelemeyen kişiler. Ve bu durumda ülkede tabii ki idam edilen bir dayısı sahip olmak pek çok şeydi değer sahip olan bir şey değil. Ama bir çocuk dayısını sever hiç fark etmez. Bir gün bir yazı yazdım. Hocamız demişti bir öykü anlattım bir şehitle ilgili. Araştırım ve bir hikaye anlattım. Ben girdim sınıfın tam böyle ortasına ve dedim hocam ben hikayem çok güzel. Herkes dedi hocam Zahra çok güzel bir hikaye yazmış. Sanırım 9 ya 10 yaşındayım. Başladım hikayeyi anlatmaya ve daimın adını söylüyorum. Ben e, diyorum Nadir böyle yaptı, şöyle yaptı, e, savaşta böyle yaptı, böyle kahramandı, o böyleydi, şöyleydi. Ama bir şehit hikayesini anlatıyorum ama daima özleştirmişim. Ve aslında daima anlatıyorum. Ki öğretmen annemi çağırıp demişti, biz bilmiyorduk siz şehit ailesindensiniz böyle şehit varmış ailenizde. Kendim demiş yok öyle birisi yok demiş ama Sara böyle bir şey yazmış, getirmiş okula falan diye. Neviş o tamamen hayal ürünü. <gülüyor> Böyle de bir hikayem evet, vardı. Yazmayı zeki, çok severdim. Başımıda çok bela açmışım bu yazmakla. <gülüyor> Okuduğumuz dediğimizin bir kanıtı. Ee, evet. Bir yandan da hayal gücü gelişmiş bir öğrenci. Ee, peki ne okudunuz daha sonrasında? Ben edebiyat okudum, lisede çok özel bir liseyi kazandım, edebiyat lisesini ve dört yıl lisede edebiyat okudum, edebiyat üzerine okudum. Tüm şairler, hatta bugün vefat eden İran Edebiyatı'nda şairler bize konuk ederdiler, çok özel yazılar isterdiler bizden ve hep yazarlarla buluşturuyordular bize. Ve o liseden sonra da Tahran Üniversitesi'nde sosyoloji kazandım. Ve e, üniversite hayatım başladı. Üniversite yılları nasıl geçti? Üniversite yılları çok böyle e, dünyayı keşfederek böyle... E, Ha, kendini keşfederek başladı fakat orada bir e, kopukluk oluştu e, kendimi keşfederken ben 21 yaşında çok erken yani üniversiteyi bitirmeden bir e, aşk e, o romantik böyle e, çocuksu bir aşk yaşadım ve e, evlenmeye karar verdim. Ve, 21 yaşındasınız e, üniversitede öğrencisiniz. öğrencisiniz. Evet ve bir aşk evliliği yapıyorsunuz o yıllarda gönlünüzü bir beyefendiye kaptırıyorsunuz ve evleniyorsunuz ama bir yandan öğrencilik devam ediyor evet devam ediyor ve ben sosyoloji öğrencisiydim aslında kadın hakları ve kadının durumu ile ilgili falan böyle çok okurdum çok bilgili bir öğrenciydim aslında fakat e, ne, ne, ne yazık ki bildikleriniz e, aslında şey garanti etmiyor hayatta kararlarınızı bazen hiç bilgilerimize alakasız kararlar alırız. Bence bu nokta benim hayatımda tam bunun örneğidir. Ben e, o bilgiye rağmen ama yanlış bir karar verdim ve e, hiç karakter olarak ve uygun bana e, bana uygun olmayan bir kişiyle evlenmeye karar verdim ve e, sandım ki onu değiştirebilirim diye fakat e, öyle olmadı. Ve yıllar içerisinde tamam e, dedim. E, i̇sterseniz e, ilerlemiş hızlı mı ilerliyorum Kenan Bey? Güzel anlatıyorsunuz. Biz de keyifle dinliyoruz. Yani bir Siz, geçmişi e, deşiyoruz ama. <gülüyor> evet evet hiç önemli değil. Nasıl evet. e, anlatmak isterseniz e, biz keyifle dinliyoruz. E, tamam. Peki bir yandan okul bitti mi? Okul bit. Yok, yok. Kaldı. okul yarıda kaldı. Babam bana çok okulu bıraktınız siz. Okulu bırakmadım aslında. Ee, babama söz verdim dedim ben okulla beraber e, evlilik hayatında sürerim ve okulu bitiririm. Fakat e, öyle olmadı. Çok muhafazık bir ailenin içerisine girmiştim. Hepsi beraber yaşıyordular ve kültürel olarak bana çok e, tersti. Ve derse ve eğitime çok önem vermeyen ne yapacaksın okumayı filan kadın çocuk doğurması gerekiyor filan bu değerlere sahip olan bir aileydiler ve e, ben o ailede e, hatırlıyorum e, evimde bir tane buzdolabının üzerinde bir cümle yazmıştım e, korkmasaydın ne, ne yapardın belki bir tane kişisel gelişimin sadece bir cümlesidir ama e, insanın hayatıyla ne yapacağını e, kimse bilemez ben o cümle çok kitap okuyan da birisiydim yani e, ama o cümleyi oraya yazmam e, hayatımda o yine bir dönüm noktası ve e, bir gün baktım dedim ya tamam bu, bu sorunun cevabı budur yani ben korkmasam kalkıp e, boşanıp bu geldiğim yanlış yolu değiştiririm dedim ve e, boşandınız mı? Korkma, boşandı. Korkmasam ne geldim ve burada tuttınız mı? E, ve geldim burada Türkiye'ye kayan başladı. Abim Hacettepe'de e, restan e, doktora yapıyordu o zamanlar. Geldim e, Hacettepe e, abimin yanına görmek görmeye geldim abimle kardeşimle ve onlar buradaydılar. Kardeşim doğuttu havacılık mühendisliği okuyordu o zaman. Ben geldim onları ziyarete ve geri döndüm. Tamam, burada kendime mektup yazdım. Sarah sen çok güçlü bir kadınsın, yapabilirsin. Kendi ayağın üzerinde durabilirsin, korkma. Zannediyordum o kişi hayatımda olmazsa o kadar duygusal olarak bağımlıydım ki zannediyordum ölürüm diye. Geri döndüm ve e, havalimanından eve geri dönerken dedim ki ben e, boşanmaya karar vermişim. Ve e, orada tüm ipleri kopardım yani. Ve 10 gün içerisinde boşandım ve yani mahkeme işleri nasıl bile o kadar hızlı kovaladım bilmiyorum. E, geri döndüm ve e, Türkiye'ye geldim. Dedim ki eğitimime devam edeceğim sıfırdan her şeyi kuracağım hayatımda. Boş bir valizle buraya geldim. Hiçbir şey buraya getirmek istemedim yani. Bir gözlüğüm vardı. Hatta e, şeydim e, o gözlük kayboldu. Sonra hatta onu da kaybettiğim için sevindim ki hiçbir şey gelmesin o hayattan bana. Ve tekrardan sıfırdan her şeyi kuracağım dedim. Ve çok zor günler e, e, beni bekliyordu. <gülüyor> yani aslında sıfırdan yeni bir yaşam kurmaya karar verdiniz ve zor bir şeyi başardınız. Az önce de sizin de söylediğiniz gibi duygusal olarak bağ kurduğunuz, çok severek evlendiğiniz bir ilişkiden, bir evliliği 10 gün gibi bir sürede sonlandırıp doğup büyüdüğünüz ülkeyi, o koşulları, bütün her şeyi bırakıp Türkiye'ye geliyorsunuz ve yeni bir yaşam kurmaya karar veriyorsunuz bir kadın olarak. Zor coğrafyaların bir kadın olarak hem de. Peki Türkiye'ye geldiniz. Türkiye'de yaşam sizi nasıl karşıladı? Zannediyordum çok böyle e, bu kadar zor olacağını tahmin etmiyordum. Fakat dil bilmiyorsun yani tamamen göç hikayesi. Dil bilmiyorsun e, kültürel olarak tamam e, bize İran'da Türk diyorlar. Burada e, İranlı sayılı diye hitap ediliyoruz ama yani kültürel olarak ne kadar yakın olsam da e, bir şey dil bilmiyorum ve aynı zamanda da e, şey e, öğrenmem gereken binlerce şey var ve ben bu hayatla böyle mücadele etmem gerekiyor. Ailem benden çok bağlarını kopardı o dönem. Bu boşanma esnasında böyle biraz onaylanmıyordular ve ister istemez büyük onlar için büyük bir hayal kırıklığıydı ve ondan sonra da bu bir yıl içerisinde en zor günlerimi hayatımda geçirdim. Ee, kendi ayağımın üzerinde durmak, evin kirasını nasıl ödeyeceğim, bu kombinası çalışır, bu nasıl olur her şey binlerce şeyle karşılaşıyorsunuz ve artık e, en ufak şeyde hayatta önemli bir şeye dönüşebiliyor o zamanlar. Ama dedim ya tamam ben bu ülkede manevi olarak sığındım dedim hep. Ben sığınmacı değilim. Maddi olarak veya böyle kağıtta sığınmacı değilim. Fakat ben ruhen Türkiye'ye sığındım. Yani bir onun için göç, göçmenlerle çok da empati kurarım. Yani çünkü nereden geldiklerini bazen tahmin edemezsiniz. Ne hayaller kurduk, düşler var kafalarında bilemezsiniz. Bence böyle tek başıma 26 yaşında bir kızdım yani ve dedim ben bu ülkede ayakta duracağım. İtibar kazanmam gerekiyordu Kenan Bey evet. ve size bir şey söyleyeyim. Bence hikayemin en güzel püf noktası burası olmalı. Yani bana söyleseniz hikayeni özetle derim ki ben param yoktu ama insanlar bir sermaye dönüşebileceklerini fark ettim Türkiye'de. Nasıl yaptınız e bunu? Nasılsınız? Ben herkese merhaba derdim. Bakkala, ne bileyim, mahallenin e, terzisine. Çünkü herkese, herkese ihtiyacım olabileceğini düşünerek ve herkesle iyi bir iletişim kurmam gerektiğini e, düşünürdüm. Ve çok arkadaş edindim. Türkiye'nin 81 ilinde gezdim ve çok arkadaş edindim. E, ve gittiğim her yere yani insanları yargılamadan farklı Anadolu'nun farklı bölgelerinde, o, o tarafı Karadeniz'de, ne bileyim, Ege'de her yerde arkadaşlar edindim. Ve bu arkadaşlar sayesinde hem çok kültürü öğrendim, hem çok e, şey öğrendim, hayatta kalabildim ihtiyaç, o dal koptuğu zaman o ihtiyaçlar çökmek üzereyken benim elimi tuttular. E, ve e, hep böyle bir servet sahibi diye, kendimi görürüm. Ama maddi olarak değil. Bence insanlar e, yani aslında en büyük servetimiz insan etrafımızdaki insanlardılar. Bunu içten ve samimi söylüyorum. Ben hayatım bunun örneğidir. Evet. Peki birazcık daha hızlanalım istiyorum hikayenin güzel kısmı da çünkü çok kıymetli. Siz Türkiye'de yeni bir yaşam kurmaya ve insanları tanıdığınız her insanı aslında ee, bir fırsat, bir e, önemli, kıymetli bir hazine olarak görmeye başlıyorsunuz ve e, kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya nasıl başladınız, neler yaptınız, nasıl gelişti süreç birazcık. Bir tane şirkette çalışmaya başladım. Farklı işler yaptım. İran'dan bazı şeyler getirip burada hatta satış yaptığım oldu. Ee, ne bileyim, e, her türlü iş dediğinizde yaptım, başvurdum, yaptım, e, tecrübe ettim. E, farsça ders ver, verdim. Yıllarca eğitim verdim şey bir farklı şirketlerde takım çalışması gibi böyle eğitimler verdim şeye yönelik bölge eğitim müdürüydüm. Bir şirkette yabancı bir şirkette ve orada çok öz büyüdüğünde 18 saat çalıştığımı bilirim. İşkolik olduğum bir dönemde hayatımda ve ondan sonra 2014'te karar verdim. Oradan istifa ettim ve dedim ki tamamen hayallerime odaklanacağım ve artık ben evet burada kalabiliyorum, ayaktayım ve Sarah şimdi artık biraz kendine odaklanma zamanıdır. Ve içe döndüm biraz ve içime bakmaya başladım. Ne bulunuyor ee, içinizde? İçe dönüp baktığınızda ne çıktı karşınıza? <gülüyor> Baktım e, biraz yorgunluk var. Biraz çok koşturmadan e, bir, böyle bir durgunluk var. Ve başladım e, yazı yazmaya. E, dedim ben çocukluktan beri hayal ederdim yazmayı ve yazar olmak isterdim. Bunu yapacağım. Ve e, bir kitap çıkardım e, kadınlar için. Ve bir kendi olma cesaretini bul, kendi olma cesaretini bul platformumu kurduğum 2009'dan beri farklı ülkelerde yani Ermenistan'da, Gürcistan'da, Suudi Arabistan, Mısır, Türkiye'nin farklı illerinde, İran'da kadınlarla buluştuğum zaman yaptığım eğitimleri ve yaptığım çalışmaları artık bir kitap içerisinde yani bir akademik şekilde çıkarmak istedim. ODTU'ya girdim. ODTU'da kadın çalışmalarından mezun oldum. Yüksek lisans yaptım. Burayı şimdi birazcık açalım. ODTU'daki yüksek lisansınız kadın çalışmaları üzerine ama onun öncesinde söyledikleriniz de bir o kadar kıymetli. Bir platform kuruyorsunuz. Bu platformla farklı coğrafyalarda, farklı ülkelerde ve Türkiye'nin, Anadolu'nun farklı coğrafyalarında kadınlara ulaşıyorsunuz. Kadınlara rol model olmaya çalışıyorsunuz. Rol model olan aslında kadınları bu platformda ön plana çıkarmaya çalışıyorsunuz. Neydi amacınız? Ne yapmaya çalışıyordunuz bu çalışmalarda? <Gülüyor> Bu da çok böyle sesimi titre, titretir her zaman. Ee, sesim yine titriyecek onu söylerken. Çünkü tam kalbimin içinden gelen bir şeydir. Ben e, kadınların e, kendi hayatımdan o, öyle olduğum için bir tane güçsüz Sara vardı. Hayatım ikiye bölünüyor. Bir güçsüz Sara vardı. Kendisine güvenemeyen bir Sara. Bir de bir kendini keşfeden, kendi ayağının üzerinde duran, her şeye rağmen devam eden bir Sara vardı. Ben e, kadınların da... E, Petrol kuyularından daha fazla belki birçok enerji kaynağından daha fazla keşfedilmemiş kaynak olarak görüyordum hayatımda. Diyordum Sara bu kadar enerji üretebiliyorsa çıkarabiliyorsa içinden her kadın bu kadar kendini keşfettikten sonra hayata katkısı olabiliyorsa neler neler olur bu hayatta. Yani biz kadının durumunu değiştirirsek neler neler olur diye bu beni çok heyecanlandırır her zaman ve dedim ki tamam bunu bilirleri ekonomik düzeyde veya siyasi mesela diyorum ne bileyim farklı bir açılardan yapıyor. Ben, bense e, bunu hepsi, e, daha mikro düzeyde, daha böyle kadının tam e, psikososyal e, durumuna bakarak, e, kadının kendi e, eğitim e, psikolojik bir eğitim vererek aslında güçlendirmeyi e, düşündüm. Ve hep o konuda da bu e, Kendin Amacı Serhat'ın platformu üzerinde 13 binden fazla kadına konuşma yaptık. Yani ben ve benim kız kardeşlerim beraber. Yani Ve bu çok büyük bir oluştu o teyzesine söyledi oluşum oldu yani o teyzesine söyledi tamamen de grassroots yani kendi kendinden oluşan bir oluşum oldu. O teyzesine söyledi o kız ne bileyim dedi ben kızıma söyleyeyim mi gelsin ve kadınların arasında biliyorsunuz ağır çok güçlü ve çok iyi bir referans oldular birbirlerine ve gitgide de biz büyümeye başladık platformun adını bir daha paylaşabilir misiniz bizimle kendin olma cesaretini bul internette Kend yazarsanız hemen e çıkar tam da o yüzden tekrar etmenizi istedim kendin olma cesaretini bul platformu aslında kadınlara kendi içlerindeki o gücü gösterebilmek ve o cesareti verebilmek için kurulmuş bir kadın platformu aslında dediğiniz gibi kendi kendine büyüyen organik olarak büyüyen e bu Etkinliklere katılan kadınların başka kadınları getirmesiyle, onları dahil etmesiyle, duyurmasıyla yaygınlaşan ve tek amacı az önce de söylediğiniz gibi siyasi vesaire herhangi bir şeyi yok bir e, çıkar evet. bir çıkar varsa kadınların kendini daha güçlü hissetmesi zaten evet gücümüz Kenan Bey oradan evet. geliyor her tip evet. kadın var aramızda akademisyeni var ne bileyim patlıcan satan pazarda kadın var ne bileyim e, kapalısı var açığı var her türlü genci var yaşlısı var evet. anneannesi var kız var yani çok e, bu, bu güzelliğimizde fotoğraflarımıza baksalar da e, bizi dinleyenler Hı -hı. E, görürler yani her çeşit. Yani o kadar karma. Çünkü hepimiz bizim sloganımız buydu. Hepimiz kadın olmakta eşitiz. Yani kadın meselesine geldiğimizde ne fark eder ki? Nereden bakıyorsun hayata? Yani aynı aynı coğrafya hemen hemen aynı şeyleri paylaşıyoruz. Acıları paylaşıyoruz. Hı. Ve bunu değiştirmek için de biz biz yapabiliriz sadece. Başkası yapamaz bizim için. Bizken değişmemiz lazım diye. Biz buradan bakmaya başladık. Kadınların kadınları daha güçlü yapabilmesi için kadınlara destek olduğu bir platform. Peki programımızın evet. yavaş yavaş sonuna geliyoruz artık. Son dakikalarımız nedir geleceğe dair planlarınız? Sara Bahirat'ın yaşam öyküsünde bu öykü bundan sonra nerelere doğru yol alacak? Ee, bir kadına dokunabilmek yani bunu da böyle klişe bir cümle gibi duruyor da ama böyle ben kim, kimseden vazgeçmem yani e, böyle bir yerde görsem de hemen dokunurum sen yapabilirsin demek kadınlara yüksek sesle onu hayatımın son nefesine kadar bunu yapacağım yani tüm sarı e, onun dışında yazmaktır e, umarım bu e, bir başka programlarda karşılaşırız Kenan Bey ve benim ne? yeni kitaplarım çıkmış olur. Hı hı. Yani e, kadına dair, kadının e, güçlenmesine dair yazı yazmak, edebiyat üre, yani üretmek. Bazen Farsça edebiyatından bir çeviriler yapmak, bir planlarım var aklımda. Böyle vizyonlarım var hayata dair. Çok umutluyum ayrıca. <gülüyor> Ne güzel umudunuz hiç bitmesin Sara Hanım ve bugün programımızda konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yaşam öykünüzü paylaştığınız için. Biz çok mutlu olduk sizin öykünüzü bugün Kentin Gizli Öyküleri programında dinleyicilerimizle buluşturduğumuz için. İyi ki varsınız. İyi ki bu öykü bugün devam ediyor ve başka kadınlara ilham oluyor. Umarım daha uzun yolumuz olur ve o yolda biz sizi tekrar tekrar ilerleyen dönemlerde Yine konu kalır. Bu güzel hikayelerin devamını dinleriz. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dinleyicilerimiz için de ayrıca teşekkür ederim. vakitlerini aldığım için de ayrıca. E güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Sara Bahirat'tı. Sara Bahirat kendisinde anlattığı gibi İran'da, Tebriz'de başlayan bir yaşam öyküsü ve ardından bir gün Tebriz'de hayatının kırılma noktası bu hayat böyle gitmeyecek, gitmemeli deyip o anda evliliğini sonlandıran, Türkiye'ye gelen, sonra yeniden bir yaşama başlayıp kendisini yeniden var eden ve bugün kendi hikayesinden kendi öyküsünden yola çıkarak aslında başka kadınlara ilham olmaya çalışan bir yaşam öyküsüydü ve biz programımızda kendisini ağırladık çok da mutlu olduk bu hikayeyi sizlerle buluşturduğumuz için kentin gizli öykülerinde birçok hikaye konuk alıyoruz ama böyle güçlü kadınları konuk aldığımızda daha bir gururla yapıyoruz programı Dünya coğrafyasında az önce de dinledik işte savaşlar, bir sıkıntılar, kavgalar hiç bitmiyor ve insanlık bundan derinden etkileniyor. Çocuklar ve kadınlar da en çok etkilenenler. Dolayısıyla da o acılardan sonra sonu böyle güzelliklere çıkan hikayeler ve hikayelerini bu tarzda yeni evrelere yöneltip başka insanlara ilham olan hikayeler bizlerin dünyaya karşı umudunu artırıyor. Umarız savaşlar olmaz, kavgalar olmaz ama dünya var oldukça galiba kaçınılmaz bir son gibi duruyor. Ama umarım Sara Bahar gibi hikayeler de artarak devam eder. Evet efendim geldik programımızın sonuna. Ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere teşekkür ediyoruz biz dinlediğiniz için. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan, Facebook ve Instagram'dan, kentin gizli öyküleri sayfalarından bize ulaşabilirsiniz. Yaşam öykünüzü paylaşmak isterseniz ya da konuk önermek isterseniz her zaman bekliyoruz. Çok teşekkürler. Sağlıklı günler. Hoşçakalın.